Bunu cephede, savaşta peki bulunan adama yazıyor. Cephede bile olsan, savaşta bile olsan, gecenin en tenha saatinde kalkıp namazını ihmal etmeyin buyurdu. Sultan bir başka bahse intikalle buyuruyor ki, "Van nasihatul ukhra, benim size yapacağım bir diğer nasihatim de el-ihtiyatu fi'l lokma." Yediğimiz aldığınız lokmalarda ihtiyata. İhtiyata, ihtiyata. Yani garantili bir şekilde hareket etmeye son derece dikkat ve özen gösterin. Ve nasiyetul uhra el-ihtiyatu fil Lokma konusunda ihtiyata, yani yediğinizin helal olması noktasında son derece dikkatli, duyarlı olmaya özen gösterin. Leyyin baqilü insen eyyekullekullema eyyi mahallin kan. Bir insan nerede, hangi yerde ne bulursa buldu atazına, Buldu atazına. ağzına. Yoo, yo. yoo. Yani haram, ver Allah'ım. Senin kulun, yer Allah'ım. Yoo, yoo. İnsan boğazı çöplük değil. İnsan boğazı çöplük değil. İnsan boğazı çöplük değil. Bizi dünyaya getiren analar Umraniye çöplüğünde, halkalı çöplüğünde bizi dünyaya getirmedi. Biz dünyaya geldiğimiz yatak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 Heral gıda tamam bedeni muhafaza ediyor Allah'ın izniyle. Muhafaza olunan bedenle çok güzel şeyler yapılıyor. Şu an sınır boylarında nöbet asker olmasa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 Onun için insan her bulduğunu boğazına atamaz, atamaz. Cenabı Celle Celal Ya Ya Rüsum Külümüntayılat ve amel usaliha, ey peygamberler, temiz yiyin. Ondan sonra ameli sali işleyin diyor Allahu Teala. Bak ekonomi önce geldi.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 Çalışmış olduğu şeyle sen o makineyi besleyeceksin Aksi halde bozarsın Motora indirme durumunda kalırsın Vücudun da pek gibi kimyası vardır Bu kimyayı bozduğumuz an Her şey bitmiştir Resul-i sağa selam buyurur Yediğin haram, içtiğin haram Giydiğin haram Allah senin duan niye kabulesi ki İstediğin kadar yalvar Büyükler derler ki insan duasız yapamaz biz muhtaçız, biz yalvarmaya, biz biz bütün mahlukat Allahü Teala'ya muhtaçtır, muhtaç mutlaka dua edecektir. Buna biz mahkumuz, mecburuz, ihtiyacımız var, biz duası yapamayız biz diyorlar ki, dua, dua anahtardır diyorlar. Anahtarın dişleri ise helal gıdadır diyorlar.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 Amin la insan an insan nerede ne bulursa hemen peki yemesi uygun değildir min yani aldığın helal mı haram mı hiç bunu sormuyorsun veya öğrenmiyorsun e insanda nefsinde normalde hoşlanmış olduğu şeyi e, alma yeme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 Geçler getirdiler bir lokma, şüpheli bir gıda maddesi, verin yesin dedi, Yedi. ondan sonra bizi kesildi. Tek bir lokma, tek bir lokma, tek bir lokma. Burada neler var neler. Bir afedersiniz bir domuz üreticisiyle bir röportaj okumuştum, 15 sene önce. Bursa'dan adam domuz ipiştiriyor, Afedersiniz. Röportajı yapan diyor ki ana, yani bu domuz katkılı mamuller neler diyor piyasada vesaire. Adamın vermiş olduğu cevap şu. Beni konuşturmayın diyor. Eğer ben konuşursam en hacınızın, en hocanızın evinde dahi bir domuz eti mamulu söyleyebilirim diyor adam. Beni konuşturmayın diyor. Olay bundan ibarettir. Dahasını öğrenmek isteyen varsa internete girsin www.gıda.com.tr başvursun. Neler var neler, neler var neler, neler var neler... neler, var, neler.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 ya insan girer, vurur, kırar, öldürür vesaire falan filan, bilmem ne. Amerika savaşmaz. Şimdi savaşacak efendim, yürek yok onda. O insan öldürür o. Onun cinsi civillikli budur bu. İlla kan görecek. Öldürüyor Müslüman, Irak ondan sonra diyor ki albay, insan öldürmek ne güzel bir şey ya diye vesaire. İnsan savaşsa, bu bir erlik, bu yiğitliktir bu. Hani vuran vuruna kıran kırma, böyle değil. O kalleşçe vurur, öldürür o.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 Allah kanı rahmet eylesin. Yıldırım da esen zamanında. Sonra bu zat darinde yerleşti. Şimdi darinde yatıyor yatıyoruz somuncu baba. Bir müridi ona şey getirdi. İşte bir, bir miktar para getirdi. Efendi Hazretleri şunu alın dedi. Şöyle baktı. Dedi ki yok dedi sağ ol dedi. Sen de kalsın dedi. Efendi Hazretleri şudur budur vesaire falan. Çok da saraydı ki. Git dedi onunla dedi biraz otal dedi. Benim eşeğimi affedersiniz. Alam gitti. Getirdi otu. Bey refendostu dedi ki onu şu eşeğin önüne koy bakayım dedi. Koydu eşeğin önüne. Eşek şöyle burru uzattı. <gülüyor> Yattı, baktı ki olacak gibi değil. Döndü kıcını üzerine işi de Dedi ki ona hayvan bile, hayvan bile şüpheli parayla alınan otu yemedi. Sen bana bu nasıl güreşindir? Buradan öteye çok yol gider. Buradan öteye çok yol gider. Şu memleketin bize intikalinde bile şu noktalara ecdar o kadar dikkat etmiştir ki sormayın. Dünya daha bunun rüyasını görmüş değil. Yavuz Sultan Han Mısır'a gidiyor. Ankara Gerede'de mola verdi. Vezirime dedi ki çabuk bana bir elma getirin. Canım elma istedi. Veziri gitti baktı falan bulamadı. Padişahım yok. Dedi ki kullarımın erzak torbalarına bak dedi. Yani askerlerimin top torbalarına bak dedi. Ola ki birisinde vardır dedi. Arada bütün askeri peki yok. Geldi padişahım dedi. Askerin de erzak torbasında bir şey yok dedi. Ondan sonra Yavuz Sultan Süleyman cennet mekan taşı gediğine koydu. Dedi ki vezirim, vezirim benim derdim elime yemek değildi. Ben bir şeyin kontrolünü yaptım dedi. Gelirken İzmit'ten geçtik dedi. İzmit geçtik dedi. İzmit bağlarından geçtik dedi. O meyve bahçelerinden geçtik. Ola ki bir askerin canı ve iştah çektiğinden dolayı oradan bir elma alıp e, atsaydı ben Mısır'a gitmekten vazgeçecektim ben dedi. Niye? Gidiyoruz mukaddes emanetleri almaya. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in enbiyanın emanetlerini almaya gidiyoruz. Eee milletin bağını bahçesini yağmalayarak dedi. Ben bunun testini yaptım ben dedi. Ama şimdi gidebilirim dedi. Aynı şeyi Rodos adasını fete giderken de yaptı. Bizim ecdatta bir adet vardı. Eğer orduyu mahvim bir tarafa giderlerse, bir yerde eğer istirahat mola verirlerse sorarlardı burada bir Allah dostu var mı? Önce onu ziyaret derlerdi. Doğuya giden bütün seferlerde mutlaka Konya'ya uğrarlardı. Mevlana Celle-i Rumik kul Sandukasını öperlerdi, ondan yardım isterlerdi. Onun vasıtasıyla Mevla'ya yalvarırlardı. İzin çıkardı ondan sonra giderlerdi.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 insan, insanlar ya lebüraklem belki insan başı baş bırakılmadı karta yap külleme yürüit. Da ki insan her istediğini yapsın, sen insansın sen, Senin amirim var, seni yaratan var, sen memursın sen, sen kimin mülkünde kendi kapfa göre takılıyorsun sen. Kendini Seni kim yarattı peki kainada kim yarattı. Önce insan bulunmuş olduğum noktayı iyi bir tayin etmesi lazım geliyor.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 Kaldı ki, kaldı ki bu mesele, mesela insan hasta oluyor, e, hastalık da bizim içindir. İlaçlar noktasında korkunç tahribat var, korkunç tahribat var, korkunç tahribat var. Sultan Abdülhamid zamanında Yunanlarla savaşa giriyordu. Yunanistan buradaki Rumları askeri çağırdı. Dönün dedi ülkenize dedi. Eyüp'teki ecza okulunda okuyan İsperçiyanlar, eski tabirle eczacı İsperçiyan derlerdi. Onlar da ki biz gelmeyelim dediler oraya.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 Çocuklara, doğan Müslüman çocuklara BCG verem aşısı, yok tipo aşısı, yok çocuk felci aşısı, yok memlek kızamık aşısı, yok memlek aşısı Aşı mantığı altında bir takım ilaçlar veriliyor. Birçok ülkede bu yapılıyor. Neticede bunlar aslında şey değil yani, verem aşısı değil, şek aşısı değil. Der ki arada sıra işte hayırına böyle bir takım aşılar yapıyorlar. Fakat, fakat Araştırma gösterdi ki bu ilaçlar aslında çocuğun sıhhatli dünyaya sahip olması için değil. Ya çocukların IQ'lerini aşağı çekmek için zeka seviyelerini. Çocuğun IQ'su zeka kuvveti ve gücü %90 yüzde %100 ise bu ilaçların negatif tesiriyle IQ'ları zeka güç ve kuvvetleri %20'lere indiriliyor.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 Bir tarafta bir kaçak var, bir kaçak var, bir kaçak var. Tavan akacak olsa dama çıkıyorsun bakıyorsun. Ha diyorsun, bir kemik kırılmış vesaire. E, burada bir şeyler oluyor demek ki. Şahin Arşibant Kudüs'e Sirru'ya dedi ki, Efendi Hazretleri, ya birkaç günden beri feyiz bizden kesildi dediler. Feyiz miyiz yok dedi. Şahin dedi ki, yediri değiştiğine dikkat edin dedi. Bakıyorlar, yok Efendi Hazretleri, hep seyre alıyorlar. Yok yok yok bir şey var dediler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 Gidene o odunu ya dedi, dedi, etti. Ondan sonra ne haber dedi, feyiz gelmeye başladı efendi Hazretleri dedi. Bu işler böyle dönüyor. Allahü Teala gafletten ikaz eyle. Onun için kendisi kendi tarlasını bizzat kendisi ekirdi Şahin Akşıben. Kendi buğdayını kendisi yetiştirirdi. Değirmende kendisi öğütürdü ve ekmeğini kendisi yapardı, o şekilde kendisini beslerdi.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 Bu hayvan olur ki yani bunu ben alırım, keserim yerim falan filan diye şüpheli bir hayvan niye benim kursama geçsin diye. Ebu Hanife rahimeullah Teala. 300 bin mesela böyle kolay halle bilmedi. Evet, "Kelletu bil-emri ve beyena merdahu ve keyra ve keyra merdahu." Allah Teala neyden razı, neyden razı değil.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 Aynı zamanda, aynı zamanda kafana da kalbine gidene de dikkat edeceksin. Şimdi beyinler çöplük oldu, kalpler efendim yani putane oldu. Yani fikir babında, fikir babında, düşünce babında...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 Hatılıkta. Haram var, şüpheli var. İkisi karşı karşıya gelse o zaman haramı yemeyecek, şüpheliyi yiyebilir diyor. Ama helal varken asla ve kat'a şüpheliye ve şeye harama geçit yok, cevaz yok. Bu peygamberler var ya, "Ellezelem rahmatun lil alamin." Allahu Teala bunları, bu peygamberlerin peki bize merhamet olsun diye, iyilik olsun diye gönderdi. Bu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 Müslümanlar tarihte fetheden fete koşlar. Yani gittiğimiz ülkeleri peki fethettik. 26 milyon 400 bin kilometre kare fena toprağın sahibi de Osmanlı devleti. Ya bu adamların ne sayesinde peki yani bu kadar toprağı fethetti? Araştırmasını yaptılar, bir de şeyi buldular. Diyorlar ki, bunların gittiklerini, içtiklerine bakalım diyorlar. Bakıyorlar ki temel gıda maddesi et, süt.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 Bir kuş gribi çıkartları vesaire bir buçuk milyon... Ondan sonra hayvanın canına güldüler peki. Bunun da hesabı sorulacak. Ne oldu bu grip şimdi? Hadi tavukları, horozları kestin peki. Güvercinler ne olacak? Ha? Hadi! Cevap ver! Ama köşeyi dönen döndü bu arada. İlaç firmaları iyi sattı bu ara. O yapacak, ben kobay olarak kullanılacağım. Tamam olabilir kuş gribi. Biz tıbbı inkar etmiyoruz vesaire...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 İlim benim imanımdır, ilim benim Allah'ımdır İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle. allah ilmun denir diyor, ben ilme bakıda hürmetkârım ama birisi kalkar ondan sonra bir ilaç efendim yani imal edecek. neticede diyece Halbuki zararlı insan sağlığını o. Mesela ne? Sakkaroz. adam bunu burada imal ediyor, bakıyor insan sağlar zararlı bu, atlıyor gidiyor İsviçre'ye, en büyük tıp otoriterleri orada doktorlar.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 Kabe'yi i üzerinden kuşlar geçmez diyor. Kuşlar geçmez diyor hürmeten. Ama gittik baktık mesela ben şahsen baktım geçiyor. Mevla'nın dostlarından birisini dediler ki Efendim Hazretleri kitaplar böyle böyle yazıyor. Kabe'nin üzerinden kuş geçmez. Bu ne iştir vesaire. Dedi ki insanlar dedi, eskiden dedi, hacca girirken, umreye gelirken helal parayla gelirlerdi. Şimdi ise buna dikkat etmiyorlar dedi. Haram, karma karmakarışık parale geliyorlar. O paralarla aldıkları buğdayları hayvanlara atıyorlar. Hayvanlar da bozuldu afet Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bunu anlamak için beş duy yetmiyor. Altıncı ve yedinci hislerini devreye girecek. ha! ek inşallah kardeham ederiz. Allahü Teala haritalardan vartalardan mazlum Müslümanlar masını mahfuz eylesin. Amin. İyiçi haber.